Sayın dinleyiciler, şarkılar programını açıyoruz. Bu programda sizlerle olacak ses sanatçımız Alaaddin Yavaşça. Ses sanatçılarımız ise Ali Erköse, Armağan Boran, Cavit Deringöl, Aydın Varol, Baki Kemancı, Bertan Üsküdarlı, Ömer Şatıroğlu, Varboros Erköse, Rüştü Eriç, Sadun Aksüt, Dilek Zertunç ve Güngör Korses. Dinleyiciniz eserler Rast makamında ve ilki Rıfat Bey'e ait. Feryad ediyor aşıkı hasretse de her an. Gönlüm o kara gözleri sevdikçe perişan. Giriş takdimini Ömer Şatıroğlu yapacak.